Bismillahirrahmanirrahim Mutassisin Sureti Bu sure Medeni surelerdendir Rahman Ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden Altıya kadar Ölçüde ve tartıda hile yapanların Vay haline Onlar ki insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam alırlar. Ama onlara bir şey ölçüp tartarak verdikleri zaman eksik tartarlar. Onlar kendilerinin diriltireceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir gün için ki insanlar o gün alemlerin Rabbinin huzurunda duracaklar. Resulat ve selam efendimiz bir gün Medine'ye geldiğinde Medineliler ölçü bakımından insanların en kötüsüydiler. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirmiş, onlar da bu ayetlerden sonra ölçülerini düzeltmişlerdir. Allah ayet inipse ona uyan sanlı kullardan eylesin. 7'den 17'ye kadar Doğrusu kötülerin kitabı Mukaddes Sitchin'dedir Sitchinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır Vay haline o gün yalanlayanların Onlar ki din gününü yalanlarlar Halbuki onu azgın Günahkardan başka kimse yalanlamaz Ona ayetlerimiz okunduğunda Öncekilerin masalları der. Hayır. Onların kazandıkları harflerini paslandırıp körletmiştir. Hayır. Doğrusu onlar o gün Rab'larından kesinlikle mahrumdurlar. Sonra onlar muhakkak cehenneme yuvarlanacaklardır. Sonra da onlara yalanlayıp durduğunuz işte budur denilecektir. Allah subhanahu ve teala Gerçeği bildirerek, doğrusu kötülerin kitabı muhakkak Sitcindendir buyurarak, onların varıp gidecekleri yer Sitcindir. Bu sıkıntı anlamında anlamındadır. Bu sebeple Allahü Teala onun durumunu büyüterek, Sitcini ne olduğunu sen nereden bileceksin buyuruyor. Onun durumu pek büyüktür. Orası sürekli kalınan bir zindan ve acıklı bir azap yeridir. Sonra bazıları Siddin'in yedi kat yerin altında olduğunu da söylemiştir. Yazılmış bir kitaptır. Bu ayet Siddin'in ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ayetinin tefsiri değildir. Sadece köküler için yazılmış olan Siddin ahıbetinin tefsiridir vay haline o gün yanlarınların Sonra Allahu Teala kafir, facir ve yalancıların durumunu açıklayarak onlar ki din gününü yalanlarlar buyuruyor. Kıyametin vukunu doğrulamazlar, geleceğini kabul etmezler ve uzak bir hal olarak düşünürler. Sihirlerinde hatta aşan, haramı işleyen mübahı yapmaktan öteye geçip fiillerinde ve sözlerinde günaha uzanan kimselerden başkası din gününü yalanlamaz. O konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde döner, düşmanlık ettiğinde kötüleşir. Allah'ın kelamını Resulullah'ın dilinden işittiğinde onu yalanlar ve onun hakkında kötü zam besleyerek eskilerin kitaplarından derlenip uydurulmuş sözler olduğunu kabul eder. Bunlara cevaben Rabbimiz FANUH VE TEALA mesele onların zannettiği, söylediği gibi değil. Bu Kur'an eskilerin masalı değil. Aksine o Allah'ın kelamıdır. Resulü vasıtasıyla indirmiş olduğu vahiydir. Onların kalplerinde şüphe bulunduğu için imanın girmesi önlenmiş ve terdelenmiştir. Çünkü onların kalplerinde pek çok günah ve hatadan başka bir şey yoktur. Bu sebeple Abbu Nusufanuhu ve Teala hayır onların kazandıkları kalplerine kör etmiştir, buyuruyor. 18'den 28'e kadar Doğrusu iyilerin kitabı illiyindedir. İlliğinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır Gözde melekler onu görür Şüphesiz iyiler Maimdedirler Tahtlar üzerine temaşa ederler Sen o nimetin Güzelliğini yüzlerinden Tanırsın Onlara mühürlü Halis bir şaraptan içirilir Onun sonu misktir Öyleyse yarışanlar Onun için yarışsınlar Onun katkısı yüce kaynaktandır bir pınar ki gözdeler ondan içerler evet Allah ve Teala demin sütçinden şimdi de illiğinden bahsederek yine aynı şekilde onu nereden bileceksin derken burada bunu da nereden bileceksin diye duyurmakta ve ardından da yazılan bir kitaptır Gözde melekler onu korur buyuruyor. Yani kırıbun melekler ve Allah سبحانه Teala kıyamet günü bu kitabı illiyünden yazılı olanların tahtlar üzerinde olacağını ve cennete gireceğini ve yarışmak isteyenlerin ancak bunun için yarışması gerektiğini bildirir. Allah bizi böyle yarışanlardan eylesin. 29'dan 36'ya kadar doğrusu suç işlemiş olanlar müminlere gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde birbirine göz kırparlardı. Ailelerin yanına döndüklerinde eğlenerek dönerlerdi. Onları gözlükleri vakit muhakkak bunlar sapıtlardır derlerdi. Halbuki onlar bunların üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler o kafirlere külerler. Tahtlar üzerine bakarak o küfredenler yapa geldiklerinin cezasına çarptırıldılar mı diye. Evet. Rabbimiz Sıphan-ı Kuvveti ala, dünya diyarındayken müminlere güldüklerini, onları küçümseyip kendileriyle alay ettiklerini ve müminlerle karşılaşınca birbirine göz kattıklarını ve onlara hakaret ettiklerini haber veriyor. Onları gördükleri vakit muhakkak bunlar sapıktırlar derlerdi. Çünkü onlar kendilerinin dinlerine uymuyor. Rabbimiz subhanahu ve teala halbuki onlar bunların üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. Yani bu mücdümler müminlerin ne yaptıklarını, ne söylediklerini gözet gözetlemek üzere halk edilmediler. Öyleyse neden gözlerini onlara dikip müminlerle uğraşıyorlardı? Allahü Teala'nın duyurduğu gibi yıkılıp gidin içerisine, benimle konuşmayın, çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki onlar Rabb'imiz inandık. Artık bizi bağışla. Merhamet et bize. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu. Siz ise onları alaya alıyordunuz. Öyleyse size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara hep gülüyordunuz. Sabrettiklerinden dolayı bugün onları mükafatlandırırım. Doğrusu onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Müminun 108'den 111'e kadar. İşte bu sebeple de bu surede işte bugün de iman edenler kafirlere gülerler. Yani kıyamet günü onlar nasıl bunlara gülüyorlardı ise kıyamet günü de onlar bunlara gülerler. İşte küfredenlerin cezası o küfredenler müminlerle alay edip onları küçük görmelerinin karşılığı olarak Kıyamette de müminler onlara güleceklerdir. Allah bizleri o gün mahcup eylemesin. Rabbim subhanahu ve teala değil, gölgeliklerde olanlardan eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.